Ayda Bir Hazırlayan ve sunan Eczacı Mustafa Turunç Ayda Birden bir kez daha merhaba ben Eczacı Mustafa Turunç tüm dinleyenlere sevgi ve saygılarımızı bir kez daha sunuyoruz efendim. Evet bu ayki dosya konumuz ilaç sanayi ve gelecek öngörüleri. Bununla ilgili çok değerli bir e, dostumuz e, bu işlerin ee, en tepe noktasında olan bir yönetici, duayen meslektaşımız var aramızda efendim. Gerçekten duayen diyeceğim çünkü e, ilaç sanayinin çok üst noktalarda meslektaş adına çok az kişi kaldı. Onların en başındaki isimlerden bir tanesi. Türkiye İlaç Sanayi Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Eczacı Sayın Cengiz Celayir konuğum. Efendim hoş geldiniz sevgili başkanım. Çok teşekkür sevgili başkan konuşmamın başında hemen teşekkür ediyorum size çünkü çok yoğun işlerinizin olduğunu biliyorum fırsat yarattığınız konuğum oldunuz tekrar ayda bir adına ve dinleyenler adına bir kez daha teşekkür etmek isterim size izin verirseniz o teşekkürü ben borçluyum beni uzunca bir aradan sonra meslektaşlarımla buluşturdunuz dağarcığımızdaki küçük bilgileri paylaşıp onların eee <gülüyor> Dünyalarında, onların ilaçla ilgili gelişmelerinde katkı sağlamak benim için büyük bir onur. Ben teşekkür ediyorum. Efendim yani zarifsinizdir evet bu konuşmada da <gülüyor> bu yaklaşımı gösteriyorsunuz. Peki efendim Sayın Celayir bulmuşken tabii ilaç sanayi hemen akla geliyor ve ilaç sanayinin sevgili başkan neresinden başlayalım? Dünya ölçeğinden başlayıp Türkiye ölçeğine mi gidelim? Ee, i̇sabet olur çünkü çok biz de seviniriz. Dünyada neler olur baktıktan evet. sonra Türkiye yansımalarını da hep beraber değerlendirelim. Evet, buyurun teşekkür, efendim. Söz teşekkür size. ediyorum. Sağ olun. Şimdi 2008-2009 dünya e, global krizi, ekonomik krizi, reel sektörleri etkilemeye evet. başladığında çok doğal olarak e, Türkiye de bu bağlamda etkilendi. Ancak e, bu gelişim tabiri caizse ilaç sektöründe dünyada taşları yerinden oynattı. Ne demek taşları yerinden oynatmak? Mesela 2009 itibariyle Amerika ilaçtaki büyüme ve katkı sağlaması adına negatif. Yani evet. yani bundan önce lider konumunda olan, lokomotif konumunda olan Amerikan ilaç endüstrisi durağan bir noktada. Hatta negatife geçti. Buna karşın Farmajing dediğimiz gelişen pazarlar ki bunlar yedi adettir İçinde ee, Türkiye var mı efendim? Var. Yedi ülke var. Yerine. Var. Ee, i̇çinde Türkiye de var. Bunlar e, pazar büyümesine hemen hemen yüzde 51 oranında katkı sağladılar. Önemli. Kabaca kabaca e, 2009 dünya ilaç pazarını şöylece pay etmek mümkün. Amerika hala büyük aktör yüzde 39. Beş büyük Avrupa ülkesi var. ...bunlar Almanya, Fransa, İtalya, İspanya ve İngiltere. Bunlar yüzde on sekiz. Evet. Japonya yüzde on bir. Kanada çok küçük yüzde iki. Avrupa'nın kalan kısmı yüzde on. Gelişen ilaç pazarları ki burada e, Türkiye içlerinde... ...Brezilya, Hindistan, Rusya gibi sayacağım biraz sonra isimlerini... ...onlar da yüzde on. Evet. Şimdi bu yüzde onluk pazarın toplam pazara büyüme adına... E, gelişme adına katkısı 51 bu çok anlamlı önemli bu evet. çok anlamlı evet. Türkiye'nin de bunun içinde olması e, Tabii ki anlamlı Ancak... E, bütün bu kutusal tüketim veya dirence rağmen e, Türkiye'de ilaç fiyatları tüketim adına e, ilginç bir noktada e, 2008 rakamlarıyla Amerika 956, Fransa 680 dolar, İtalya 427. Aşağı iniyorum en yakın Türkiye'ye Polonya 193 dolarken Türkiye 132 dolar. Kişi başı ilaç Kisabaşı harcamalarından bahsediyorsunuz. Evet zaten. kişi başı ilaç harcaması. Şimdi bu 132 dolar e, ilginç bir rakam. Şu an Türkiye'nin içinde bulunduğu coğrafyada Makedonya'dan sonra en ucuz fiyat bizde. OECD ülkeleri içinde de en düşüklerinden biriyiz. Aynen, gibi, değil aynen. Mi? Evet. aynen öyle. Peki bu bir e, sıkıntı mı, başarı mı, süreci nasıl etkiler? E, onu ilerleyen dakikalarda açayım izin veriyorsanız. 2008 sıralaması ve o yıl projeksiyon e, itibariyle bir tahmin var. 2008'de Çin... 8. 9. sırada değil mi? 3. sıralara ama geldi öyle. E, Çin 2008'de e, 2003 öngörüsünde 9'da, 2008'de 5, 2013 sıralamasında 13, e, 3. sıraya geldi. 3. sıraya. Evet. Ön Önümüzdeki görüyoruz. yıl artışı 50 milyar dolardan bahsediliyor. E, %20 ila 25'lik bir büyüme ile. Bu bir e, tespit. Bu artış nereden geliyor? Tespitiniz var mı Cengiz? Tabi e, orada da. Ilaca erişimde veya ilacın doğasındaki dönüşümde diyelim Çin çünkü e, çok daha önce evet kapalı bir pazar çok ve kapalı şeydi, bir pazardı evet. ama Çinde ağırlıklı olarak ham madde üretimi e, çok fazlaydı e, biraz ekonomilerin düzelmeleriyle ilaca erişimi ve ilaç tüketiminin arttığını e, milyarlık e, nüfus olunca da takdir ederim ve de kolaylaştırdılar değil. da erişimi evet, sanıyorum evet, öyle evet. bir politika Evet, evet. evet. Türkiye 2003'te 18. sırada, 2008'de 12. sırada, 2013 sıralaması yine 12 görülüyor. Evet. Ee, Fena değiliz. Evet, pazar yani, anlamında. Evet evet. Yani e, bir başka ifadeyle Türkiye hep ilk 15'in içinde yer alacak gibi görülüyor. Bu 2008'di. Evet. 2009'da e, kriz sonrası e, bir tahmin ve sıralama var. Burada 2009 sıralamasında Türkiye 15. Çin 5. 2014 sıralamasında Türkiye yine 15. Demek ki ilk 15'in içerisinde bir yer alıyor Türkiye. Bu e, nüfusumuz adına önemli e, ama ilaç tüketimindeki rakamın nüfusla çarpılması adına ki bu e, değer onu ifade ediyor Türkiye'nin e, 10. Sıralarda falan olması gerekiyor. Bu uygulanan e, baskıcı. İlaç temin politikalarından kaynaklanıyor diyebiliriz. Kaldı ki bu e, uygulamalar sektör diye tanımladığım üretici ithalatçı dağıtım kanalları ve eczanelerimizi şöyle e, direkt tehdit altına almaktadır. Fiyatlar devamlı düşmektedir. Bu süreçte yüzde sekizlik dokuzluk enflasyon devam etmektedir. Enflasyon yani maliyet artışlarının. E, işletmelere yansımaması ama devamlı kan kaybı e, gürbüz olan bütçeleri zayıflığa, oradan hastalığa, oradan da yok olma e, götürecektir. Bu süreci sağlık hizmetleri adına yönetenlerin bu noktaya çok dikkat etmeleri gerekir. E, çünkü eczane başına düşen nüfus adına biz Avrupa'da e, birinciyiz. Bu ezane hizmetlerinin Türkiye'deki vatandaşa yaygınlığı ve Kalitesini gösterir. Buradaki Sizdeki bin eşittik... 3000 kişiye bir eczane mi? Cenzbe? Evet, yaklaşık evet, öyle. Evet. Ee, en yakın rakibimiz Fransa'ydı iki yıl önceye kadar geçtik onu. Ha bu eczane e, sayısının, eczacı sayısının artışından mı e, yoksa diğerlerinde e, azalmadan mı onu bilemiyorum. Ama bu artış e, veya bu hizmet önemlidir. E, i̇nsan sağlığına önemli katkıdır. Eczacı ve eczane önemli bir noktadır. Onların hayatiyetlerini, e, meslek haklarını devam ettirebilmeleri adına salt e, popülizm veya siyaset değil o hizmeti de ıskalamamak gerektiği kanısındayım. Evet. Ee... Eczanelerin halini biliyorduk ama sanayinin de <gülüyor> bu konuda ama, çok ciddi serzeniş göstereceğini tahmin etmiyordum. Ama, ama demek ki siz de Bey, Mustafa Bey <gülüyor> şöyle yani e, herkes aynı vagonun içerisinde. Herkes aynı vagonun içerisinde. Bence kamu da aynı vagonun içerisinde. Ama e, lokomotif olduklarını düşünüyorlarsa o zaman bizi nereye çekeceklerine iyi bakacaklar. İyi bak ben. Ben, İyi, iyi IMS'in dünyada ilaç pazarını... E, ...tahmin eden veya güncel olarak izleyen e, şirketin tahminleri var. O önemlidir. 2010 yılında dünya ilaç pazarının ortalama 4 ila 5 büyümesi bekleniyor. Gelecek yıl 5 ila 7 ama toplamda gelecek yıl sonu itibariyle 880 milyar dolara ulaşması bekleniyor dünya ilaç pazarının. Türkiye'nin 11 milyar dolarlık bir rakamı olduğunu tespit edersek... Evet. E, bir anlamı oluyor. Gelişen ilaç pazardaki 7 adet demiştim. Hükümetlerin veya sağlık hizmetlerinde bulunan e, kurumların daha dikkatli kendilerince davranmalarına rağmen e, bir 15-17'lik artış bekleniyor. Gelişmekte olan pazarlarda ve bu pazarlarında 170-180 milyar dolara ulaşması bekleniyor. Ama Çin burada çarpıcı bir örnek. Biraz önce arz etmiştim. Çin önümüzdeki yıl yüzde 25 ila 27 bir artış, 50 milyar dolardan fazla da bir e, büyüme bekleniyor. Çin e, bütün parametrelerde olduğu gibi ilaç ve ilaç tüketiminde de e, tahminleri alt üst ediyor. Lokomotif bir pazar olacak evet. yani evet. Buna rağmen gelişmiş pazarlarda arendi yapan e, ama konvansiyonel ama biyotek ürün geliştiren pazarlarda 2013'e kadar e, büyüme oranlarının hep tek haneli olacağı bekleniyor. E, gelişen pazarlarda ise Çin'de bahsettiğim 25'lik 27'lik evet. e, artışla Türkiye'de 12'lik 13'lük evet. artışla e, ortalamada 6 ve 9 arasında e, bir Gelişme bahsediliyor. Buradan çıkan sonuç şudur: Arendi bir masraftır, Arge bir masraftır, evet. molekül keşfi bir masraftır. Gerçi bu çok tartışılır. Biraz da abartıldı. Tabii tabii çok tartışılır. Genelde, evet. Doğal olarak da bu e, yapılan harcamalar ve elde edilen e, değer dünyada geçerli olan yasalarla, patent yasalarıyla, veri imtiyazlarıyla korunur. Belli süreler tüketilir. Bir başka ifadeyle orada tekel yaratılır. Ama buna rağmen e, alttan gelen molekül sayısındaki azalma e, bu sektörde yer alan... ...yani e, orijinal ürün, orijinal molekül geliştirme sektöründe yer alan firmaları da dünya ölçeğinde eşler ilaçlara sevk etti. Çünkü tüketim e, orada olmaya başladı. Zaten bu pazarın, gelişen e, ilaç pazarının altında yatan doğru... O pazarın eski aktörlerinden değil oraya katılan yeni aktörlerden olmaktadır. Bunlar da dünya şirketleridir. Peki sevgili başkan bu konuda yeni moleküllerin az yaratılması veya üretilmesi keşfi konusundaki azalmayı neye bağlıyorsunuz? Görüyoruz ki yeni moleküller keşifleri oluyor ama bir, bir, pek çoğu da birkaç yıl sonra e, endikasyonundan işte Ters endikasyonundan, ıvırından, zıvırından bunlar da piyasadan kaldırılıyor. Evet. Bunu nereye bağlıyorsunuz? Öncelikle tespit çok doğru. Ee, bir kere gelişen moleküller ağırlıklı olarak e, mevcut moleküle eklerle türevleri şeklinde. E, klinik çalışmalar bence e, yeteri sayıda yapılmamakta. Ee, süreç içerisinde post marketing surveillance dediğimiz kullandıkça ortaya çıkacak pazar araştırmalarında da bu sıkıntılarla karşılaşılıyor. Biraz kolaycılığa da kaçılıyor mu o veri mühendis korumasını falan uzatabilmek adına o imtiyazı devam ettirebilmek adına. Onu onu firmalar... onu onu söyleyemem yani e, tespit olarak e, bu böyle ama gerekçesinin bu olduğunu söyleyemem Aynen. ama şunu söyleyebilirim. Burada e, onların ne kadar para kazandığını veya kaybettiğini veya o ürünleri piyasaya verenlerin nelerle karşılaştığı beni ilgilendirmiyor. Beni orada insan sağlığı ilgilendiriyor. Yok e, biliyorsunuz bizim ülkemizdeki ilaç ve e, onunla ilgili yasa 1928 doğumludur. Hala da e, o koca çınara bir dal ilave edemedik. Yani önemli bir yasadır çünkü. Niye oradan bahsettim? 80'li yıllardan önce Türkiye'nin uyguladığı kural şu idi. Yeni bir molekül halk sağlığında dünyada kullanıma başladıktan 3 yıl sonra Türkiye ona ruhsat verirdi. Böylece çok önemli talidomit vakası e, ya. dünyada yaşanmıştır ve Türkiye'de bu olmamıştır. E, bu eski moleküllere rağbet edelim, yenileri e, ıskalayalım veya hemen kullanmayalım. anlama gelmiyor. Değil, değil. Evet, ama ama bu evet bu, bir, evet, bu arasında, bir tespittir. Ee, benim meslek hayatımda Son 8-10 sene içerisinde Bu kadar geri çekilen Ricola tabi tutulan e, Molekül olmamıştı Burada bir, ya, bir terslik var, var. Ama e, sebebini Açıkçası bilimsel olarak Söyleyemiyorum e, Gruplar itibariyle terapetik gruplar itibariyle e, Dikkatimi çeken bir şey var hı hı. E, Bu 2009 itibariyle çok enteresan en çok satan, ATC dediğimiz anatomik, terapetik sınıflarda en çok satan ilaç grubu merkezi sinir sistemi. Ya kriz nedeniyle veya başka nedenlerle insanların ruh halindeki ruh sağlığındaki bozukluktan olsa gerek diye düşünüyorum. Türkiye'de de gerçi geleceğiz ama orada da anlamlı bir yükseliş var değil mi bu grupta Cengiz? Yani belki Türkiye dünya ortalamasını burada bozar diye düşünüyorum. Eee <gülüyor> Burada çarpıcı bir şey daha var dünya pazarını incelerken. Önde gelen dünyadaki birden ciro bazında birinci sıradan e, aşağıya doğru takip ettiğimiz 50 şirketi sıraladığımızda bir kere 44 tanesinin Türkiye'de bir türlü faaliyetli olduğunu görüyoruz. Bu, bu önemli bir şeydir. Yani e, dünyada ciro bazında ilk 50 firmanın 44 tanesi üretici veya ithalatçı olarak Türkiye'de pazarda yer almaktadır. Evet. Bu Türkiye pazarının önemini veya gelecek önemini göstermesi adına önemli bir tespittir. Dünya böyle iken Türkiye'de durum ne izin verirseniz oraya bir kısa e, göz atalım. Peki Türkiye'de de Türkiye'ye geçeceğiz ama Cengiz Bey şey de sormak istiyorum e, dünyadayken. Türkiye'ye tam geçmeden. Bir benzeri sanıyorum Türkiye'de de var. E, dünya ilaç e, sektörüne baktığımızda, ilaç firmalarına baktığınızda ciddi bir yoğunlaşma, bir tekerleşme görülüyor. İşte evlilikler, satın almalar. E, o konudaki tespitleriniz nedir? E, bu iki nedenle oluyor. Bir tanesi RG yapan ama dünya ölçeğinde şirket olma değerlerinden yoksun olanlar kendilerinin daha büyük olanlar tarafından satın alınıyor satın ve aldım. bünyeye dahil ediliyor. Ee, ve bir konsolidasyon yaşanıyor. Ee, bir ikincisi Türkiye gibi ülkelerde ya sermaye yetersizliği evet ya sermaye yetersizliği ya vizyon yetersizliği veya uygulanan e, politikalar sonucunda o sektörün karlılıktan çıkmasıyla öngörememe büyüme adına yatırım yapamama Türkiye'de büyüme adına yatırım yapmak artık üretim tesisi açmak çok ruhsat çıkarmak falan değil Türkiye'deki mevcut sistemin kalitesi ve kapasitesiyle dünyada yarışacak olan bu sistemin büyümesi hakikaten kendi segmentinde ARGE yapabilmesi yani değer katılmış yenilikler kombinasyonlar üretebilmesi ve dünyaya açılabilmesi Evet. Ancak e, bizim bağlı bulunduğumuz e, bölge itibariyle Gümrük Birliği'nde çok sık söylüyorum, bir kez daha söyleyeceğim. E, gümrük Birliği 3 temel esasa dayanır. Malların, insanların ve hizmetlerin serbest, serbest dolaşımı. dolaşımı değil mi? Evet. Bizim bu 3 noktada da hiçbir serbestliğimiz olmadığı halde, e, Kendi o bölge... pazarımızı evet, serbestçe evet, o, o bölgenin içerisinde e, biz mi gümrük birliğine girdik? Onlar mı bizde e, girmiş vaziyette yer alıyor? bir tartışma konusu. E, maalesef, maalesef e, yıllardır şu basit kuralı yetkili ve ilgililer uygulayamadılar. O da şu. GMP dediğimiz iyi üretim koşulları evet. dediğimiz sertifikasyon olmazsa olmaz bir değerdir. Doğrudur. Türkiye'den yurt dışına e, i̇sterseniz sınıflayınız, isterseniz verdiğim örneği genişletiniz. Bulgaristan dahil, Makedonya dahil, Almanya dahil, Amerika dahil hiçbir ülkeye sizdeki tesisin GMP teftişi yapılmadan ruhsat alamazsınız. Oysa Türkiye'de istenilen her yerden GMP teftişi yapılmaksızın buraya ithal ürün gelir. Evet maalesef. Bu nokta e, Sağlık Bakanlığı'nda... E, Pozitif anlamda gündeme getirildi ve bakanlık benim GMP belgemi tanıyanı tanırım. Benim GMP belgemi tanımayan ülkelerin ürünlerinin ithalatında öncelikle teftiş grubumu gönderip GMP teftişini yapmadan ruhsat müracaatlarını sonuçlandırmayacağım kararını aldı. Evet geçenlerde yine beraber olduğumuz evet. açılışta bakan da onu ifade evet. etmişti. Güzel bir gelişme. Bu geç gecikmiş ama e, doğru bir karardır. Doğru. Nitekim bunun repitasyonları başladı. Ee, Birçok dünya devi şirket ve onların ait olduğu ülkeler, Büyükelçilerini veya e, zamanında o ülkesinde bakanlık yapmış, şimdi e, danışmanlık yapan yüce kişilerini evet. Türkiye'ye getirdiler, baskı koymaya çalıştılar. Bakanlığı bu noktadaki duruşu uluslararası hukuk adına da, Türkiye ilaç Endüstrisi'nin ulaştığı seviye adına da, ve mütekabiliyet, karşılık esası adına da doğrudur. Umarız e, sonuna kadar da bu noktada B durulur. Ve böylece Türkiye e, Singapur olmaktan kurtulur. Yani ithal ilaç cenneti, cenneti olmaktan, olmaktan kurtulur. Biraz sonra rakamları e, arz edeceğim. Çarpıcıdır, e, üzücüdür. Eğer siz bu ülkede üretim kapasitenizin yarısını kullanıyorsanız, bir başka ifadeyle yarısı boşsa, ve veya bu ülkede ürettiğiniz bir kutu ilacın 1 liralık maliyetine veya satış fiyatına karşın 5 liralık bir maliyet veya satış fiyatıyla aynısını ithal ediyorsanız hakikaten ya, burada bir yanlışlık evet. var demektir. Yazık günahdır. Ee, ya. oraya bir bakmak lazım. Şimdi Türkiye'de birkaç rakam vereyim. Kuruluş diyorum çünkü buradaki alt kırılımına baktığında farklılıklar çıkacak. Tabela asmış, ee, faaliyette bulunan şirket sayısı 300. Bunlardan üretim tesisi olan 42 tane. Bu 42'nin içerisindeki 14 tane de çok uluslu firma veya yabancı sermaye ait. Onların hiç da üretim tesisi var değil mi? Tabii hiç fark etmez. Türkiye'de sermayesi ne olursa olsun, milletine olursa olsun. Üretim yapan herkesin başımızın üstünde yeri var. Doğru. Yeter ki üretim yapsın. Üretim demek istihdam demek. Doğru. Katma değer demek, vergi demek. Altını evet, çizerek evet, söylüyorum. Evet. evet. Ee, ve Tabiri caizse ele güne muhtaç olmamak demek. Alp'a evet. ithalat öyle değil. İthalat. Yunanistan e, çarpıcı bir örnektir. Yunanistan e, Gümrük Birliği ve Avrupa Birliği üyeliğine girdiği an kurulu bütün e, ilaç endüstrisi, üretim yapan ilaç endüstrisi kapatıldı. Değil ve bir yani? ithalat e, baskısı altına girdi. E, Öyle bir endüstrisi var mı? Vardı, vardı. kendine yeter vardı çünkü nüfusu var. e, küçüktür. Yani. Vardı e, ve sonunda tüketilen ilacın yüzde 95'i ithal olmaya başladı. E, şimdi uyandılar, özellikle e, krizden sonra uyandılar. Süratle üretim yatırımları başladı ve Avrupa'nın e, tabii ki Avrupa Birliği üyesi olmakla kolaylığı var. Üretim üstü olmaya başladı. Ee, şunu söylemeye çalışıyorum. Teşvikler böyle şeyler mi veriyor? Tabii tabii yani ee, içinde bulunduğu için. misyon diyelim, içinde bulunduğu grubun katkısı diyelim. Biz daha e, Edirne'den dışarıya çıkamazken e, onlar bitmiş endüstrilerini tekrar kurup hemen müşteri bulabildiler. Bu ee, kadar kısa zamanda. Bu kadar kısa zamanda. İlginç. Çok ilginç. i̇lginç. Çalışan sayısı e, 23 bin. Pazardaki ürün sayısı da geri ödemesi yapılanlardır kastım. 5000 civarı. Bu çalışan sayısında biraz durmak istiyorum. Ben pazarda sektör olarak düşündüğümde çalışan sayısını biraz daha yukarılara taşıyorum. Şöyle hesap ediyorum. Bu üreten veya ithal eden şirketlerdeki çalışan sayısı. Ben buna 24.000 bin küsre minimum çarpı 2 ile yani çok, 48 çok 48 50 bin ezdane çalışanı katıyorum. Buna Türkiye'nin e, hemen hemen, hemen daha fazla her, katabilirsiniz, eczacının ve artı iki çalışanı derseniz 75 üç, üç, var, evet yani evet, evet, 75, 75 diyebiliriz. Şu Çok anda yüzü da. bulduk. Şu yüzü anda buldum. yüzü bulduk. Dağıtım kanallarını katıyorum. Çok doğru. Ve dağıtım kanallarının ve veya e, firmaların Onların kullandığı 200 küsür şubelerinde e, düşünürseniz evet, oradaki evet. çalışanlara minimum 30'dan çarpın, 40'tan çarpın. İşte 6-7 bin, 10 bin oradan bir nüfus evet. gelir ve bir de bunun lojistiğini düşünüyorum. Hani nakliyesini düşünüyorum ve ben ilaç endüstrisinden beslenen 130 ila 140 bin. Hayır ben size yardımcı olayım. Bunların ailelerini. Şimdi çarpacağım. Öyle mi? Şimdi Çok güzel. <gülüyor> 130-140 bin oluyor. Bunu da en kötü dörtle veya beşle çarparsak ben e, 750 bin civarı insanın bu sektörden e, geçimini temin ettiğini düşünüyorum. E, bunu ithalata bağlayıp e, buradaki olguyu ıskalamak hiçbir hesapla bağdaşmaz. Zor. Doğru. Doğru şeyleri hesap bile etmedik. Yine bu alanın, sağlık alanının paydaşları biliyorsunuz ıı, hizmet sunucular olarak hekimler, ebeler, hemşireler falan bu ben ilaçla sağ, ilaçla ilintili. Evet, ben sağlık direkt muhataplar. Evet, direkt evet, muhatap. evet. Pazar anlamında direkt muhatap. Evet. Doğru haklısınız. Evet. evet. Şimdi Türkiye'de e, biraz daha objektifi yakını alalım, büyütelim. E, başka bir resme bakalım. Biraz önce arz ettim. 5000 civarı ödemesi yapılan ürün var diye. Evet. Bakın üç tane çarpıcı rakam vereceğim. Ciro sıralamasındaki ilk elli ürün sadece elli ürün pazarın yüzde yirmi iki buçu. ilk yüz ürün yüzde otuz dördü ilk iki yüz ürün yüzde ellisi ilk beş yüz ürün ise yüzde yetmiş beşini. Demek ki beş yüz ürünün içerisindeki negatif veya pozitif oynamalar sonucu direkt etkiliyor. Kesin evet. Evet. O zaman fokuslanması gereken, mercek altına alınması gereken o grup kısım. <gülüyor> o, kısım. <gülüyor> o kısım. Peki bunun aidiyeti itibariyle firma analizini yapalım. Bahsettiğim yine 330-300 civarı firma var diye. İlk evet. 50 firma 92'sini yapıyor Ciro'nun. İlk 100 firma 99,10'unu, ilk 200 firma 99,99'unu. Son 100 firma hiçbir şey yapmıyor, evet. yeni bir şeye geldi. Evet. Evet. Yani <gülüyor> e, tabelalar. Bu, bu bir konsolidasyon tablosu. Doğru. Şimdi bu tabloyu oluşturan ilaç tüketimindeki özelliklere bakalım. Bir ithal ettiğimiz ürün var, bir de burada ürettiğimiz ürün var. Ben ona yerli üretim diyorum. Asla bunun Üretim sahibinin yerli olması ile ilgisi yok. Türkiye'deki Burada, üretim evet, adına evet, kullanıyorum bunu. Evet. Rakam yani enteresan. Gördüğümüz de üretilenleri evet, kast evet, Rakam evet. enteresan. 2003 yılında ithal edilen ürünün payı yüzde 37. 2009 yılında yüzde 52. Yüzde artışını bu, size sevdi. Bu TL bazında mı? TL bazında artışı? mı? Şöyle kutuda tam bir. Kutu, kutu, bir tabi kutuda hazin bir kutuyu da söyleyeyim, var, kutuyu, da söyleyeyim kutuyu da söyleyeyim 2003'te kutu tüketimi yüzde 11,6 2009'da kutu tüketimi yüzde yi yani. şimdi bir başka ifadeyle bir buçuk milyar kutuluk ilaç tüketim var 2009 yılında bunun yaklaşık 280 300 bini 300 milyonu Pardon 5.2 milyar dolar 10 ya, milyar evet. dolar üstüne hesap ediyorum. Evet. Geri kalan 1 milyar 200 milyon kutusu 4.8 milyar. Buyur. E, yatırıma mı üretime mi üretimden sağlanan kaliteli ve ucuz ilacın kamu maliyesine verdiği etkiye zarara mı neresine bakalım bunu ya yani neresini tartışalım. Evet. E, bunu başlangıçta özellikle 2002 e, sonrası şöyle algılayabiliriz. Avrupa Birliği'ne çok yaslandık, regülasyonlarımızı hemen uyumlu hale getirmeye çalıştık. Belki de süreci itibariyle 63-64 yıllarından başlayan hani o Avrupa Ortak Pazar, Avrupa Topluluğu Pazarı vesaire evet. hikayesini hızlandırma doğru bir anlayıştı. Ve bize şöyle dediler, bir Şimdi, kulübe giriyorsunuz. Evet, açığı kapatmamız lazım evet. hızlı hareket ettik. Evet, evet, bu kulübe girmenin bir bedeli var. Evet. Bunun bedelini siz bu regülasyonları hemen bir e, yapın, da görelim. yapın görelim. Bu regülasyonları yaparken biraz önce arz ettiğim e, ithalatı azaltan demiyorum düzgün hale getiren GMP sertifikası istemek veya bizim GMP sertifikamızı kabul etmeyenlerle tavır alma noktasında 7-8 yıl kaybettik e, ve evet. bu sonuca geldik. Biz bir kulübe girecektik ama onların ürünleri de bize girecekti. Biz e, bizim ülkemize onların ürünleri girerken kapıları arkasına kadar açtık. Onlar bizi kapıda bekletirken neyimiz evet. varsa aldılar. Böyle Ağabey. bir çarplukluk var burada. Ağabey. Özellikle bu müzakereleri e, bundan sonra yürütecek olan arkadaşların dikkat etmesi gerekir. İlaç adına. İlaç önemli. İlaç adına diye altını çiziyorum. Dünyada stratejik ürün diye tarif edilen silah gibi, gıda gibi, ilaç gibi belki biraz petrol... Ki yeri değişebilir, ilacı bir şeyle değiştiremezsiniz. Evet. Çok önemli bir değerdir. Türkiye bunu becermiş, üretimini yapıyor, yeterli sayıda epey, var. Epey ciddi bir noktaya da gelmiş aslında. Evet. Yani ee, Bakın yeri, yeri, evet. yeri gelmişken söyleyeyim. Yeri gelmişken söyleyeyim. Yüzde yüz doğru söylüyorsunuz. Bu bilimsel bir tespittir. 36 senelik bu işi yapan ee, bir sektör mensubu olarak objektif bir tespittir. Avrupa'nın tümüyle, Amerika'nın yüzde elliyle Kalite ve GMP adına yarışırız ve ilk üçün içinden asla aşağı inmeyiz. Ne kadar güzel. Bunun bir tek sebebi vardır. 84'ten bu yana Türkiye'de e, üretime devletin de desteği vardır. E, bir takım sübvansiyonlar olmuştur, teşvikler olmuştur, kabul. Çok ciddi yatırımlar yapılmıştır. Evet. Bunun sonucu da budur. Ben size e, sondan bir önce ara vereceğiz galiba. Süremiz bakayım teknik masaya. Bir dakikamız var tamam. mı Demiş. Güzel, devam. Bir, bir rakam daha vereceğim. Ee, bu da enteresan. Biraz önceki arz ettiğim şey ithal edilen ve üretilen rakam. Evet. Mukayesesiydi. Şimdi ithal veya üretim fark etmez. Orjinal olan öyle adlandırılan Hı. ki bizim yönetmeliğimizde referans üründür o. Referans ürünle eşdeğer ürünün dağılımını evet. e, arz edeceğim. Kutu olarak 2002 senesinde eşdeğer ilacın kutupayı 48 buçuk. Evet. 2009'da 51. 51. Kutupayı. Kutupayı. Referans ilacın 51 buçuk. 2002'de, 2002'de. 2009'da 48 buçuk. 48 buçuk. Yüzde ikilik bir oynama var. var. TL'ye gelelim. TL'de 2002 yılında. Referans ilacın payı yüzde elli lerde mi? Ayır, 69. 69. Şimdi 65. Bir miktar düşmüş eş değer evet. değine. Ee, Türkiye'de üretilen eş değer ilacın 30, 30 buçuk şimdi 35. 2009'da 35. Şimdi değer. buradaki değer 2002'den 2009'a 7 sene içerisinde yüzde üç ila beş oranında oynarken. Biraz önce bahsettiğim ithalat rakamı 37'lerden 52'lere anormal bir gelişme. Zaten buradaki farkı kapatan da o. E, bu dağılım birçok ülkede eşdeğer ilaç adına başarılı. Daha az eşdeğer ilaç tüketen ülkeler var. Türkiye bu anlamda başarılı. Peki sevgili başkan burası önemli çünkü eşdeğer ilaçla ilgili ikinci turumuzda e, size önemli bir şey soracağım. Şimdiden sormuş olayım dinleyenlere de bir fikir vermesi açısından. E, biliyorsunuz e, orijinal ilaç üreticileri eşdeğer ilaca da girdiler. Onu biraz Açalım. ikinci turda Açalım. açarak başlayalım ve devam edelim. Şimdi bir kısa bir ara verelim devam edeceğiz. ayda bir devam ediyor. Bu ayki konumuz ilaç sanayi ve gelecek öngörüleri ve bu konudaki duayen konuğum programın başında da ifade ettim. Türkiye İlaç Sanayi Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Eczacı Sayın Cengiz Celayer. Sayın Celayer ilk turda dünya ölçeğini ve oradan da Türkiye'ye geldik ve tam da Türkiye ölçeğinde pazarı değerlendirirken eee Orijinal ilaçla eşdeğer ilaçın hem kutu hem TL bazındaki oranlarından bahsettiniz. Ve oradan da dedik ki eşdeğer ilaçtaki paylar bir miktar yükseliyor. Ben hemen sormak istiyorum. Bu eşdeğer ilacın payının yükselmesinde e, orijinal ilaç üreten ilaç firmalarının eşdeğer pazarına girmesi de etkili mi efendim? Çünkü Türkiye'de de girdiğini biliyoruz. Bu konuda siz çok daha... <gülüyor> ...bilgili ve deneyimlisiniz. Buyurun efendim. Teşekkür ediyorum soru için. Tabii ki etkili. Ee, ama yüzdesine bakmak lazım. Daha büyük etki... E, ...kamunun ilaç alım politikalarında... ...doğru yapmaya çalıştığı... ...doğru yaptı demiyorum... ...doğru yapmaya çalıştığı metodoloji... E, ...ama oradaki biraz önce projeksiyona bakıldığında... ...Türkiye hala 2013'te bile 15. sıradaysa tüketimin artmasına rağmen evet. e, gelişen market içerisinde önemli bir konumda. Çok doğal olarak e, yeni molekül arzında sıkışan, dünya nüfusuna ve ekonomik daralmaya bağlı olarak eşdeğer ilaçların, görece olarak değil çok daha ucuz olan eşdeğer ilaçların tüketimine ve onların kullanılmasına projeler üreten, e, hatta ödüller veren birçok ülkede Eşteğer ilaç yazan hekime e, kamu tarafından para verilir. Birçok ülkede ise e, yazdığı eşteğer ürün kadar e, pay alır. Bir özendirme politikası evet, var değil evet, mi? Evet. Bu, bu e, akıllı bir politika. Tüketimi herkese yetecek kadar azaltıp ama bu arada bunu sağlayanları da ödüllendirmek. Evet. Tabii Türkiye e, paradokslar ülkesi. <Gülüyor> e, bırakın Türkiye'de eşteğer ilacı... Ee, kullanıma sunan, reçeteleyen veya veren eczacının buradan e, yararlanmasını, Türkiye'de bunu temin eden ve bu teminde halka ulaştıranların bu nedenle cezalandırılması iş sonuçları itibariyle ortadadır. Çünkü buharlaştı, kız evet. malzemesi buharlaştı. Evet. Ee, gerçekten artık özellikle eczane bağlamında giderek her hafta sonu, ben onu e, çok... Hoş buluyorum o tabiri. Hayırlı, cuma, cuma hayırlı cumalar diyoruz efendim evet, biz. O evet. cuma sendromu. Tam da ben o konuya da girmek istiyordum. Güzel siz girdiniz. Girelim, girelim. Şimdi e, referans fiyat sisteminin e, bir sonucu. O. Evet. E, bu bir yerde başlangıç için olabilirdi. Belli bir süreci taşıyabilirdi. Ama, Ama bir noktaya kadar, Evet güncellemek lazım. Şimdiki durum şudur. Tatkar. Referans aldığımız ülkeler hapşırsa biz zatürre oluyoruz. Şimdi Yunanistan kendi toplumunun veya yöneticilerinin toplumsal hatasıyla hazır gelen paraları harcayıp hiçbir şekilde yatırma veya refah döndürmeden evet. bir krize girecek. Oradaki ilaç bedelleri ödenemez hale gelecek ve o nedenle ilaç fiyatlarının üstüne basacaklar ve onu yapmayan ülke Türkiye hatta bu krizde dahi e, parlak yıldız olarak bütün dünya lans kamuoyuyla lanse edilen, lans edilen evet. ülke bu çıkışı sağlarken oradaki referans nedeniyle ilaç fiyatlarında fiyat bazında oynandığı için bir daha ilaç fiyatlarındaki düşüklük ithalatçı veya üreticiyi bir yere kadar şüphesiz etkiler. Ama oradaki ticareti ve mesleği uygulamaktan başka şansı olmayan eczacıyı geri dönüşemez şekilde etkiler. Çok başka bir yerde çok, kapatamazsınız çok o açığı. Yani inacette bu işi Kârlı bulmayan e, sektörler kapatırlar. Başka iş kollarına gidebilirler. Çeker ama, giderler ama, biz ya. evet, ama biz ne yapacağız? Ama biz ne Bu yapacağız? Bu ülke bizim ve burada ya, yaşamak zorundayız. Biz ne yapacağız? Ee, böyle sığ dar açılı hani seçim öncesi seçim sonrası gibi ayrımlara gitmeden e, ilaç politikasını hakikaten bir ulusal perspektifte görmek lazım diye söylüyorum. Soruya dönersek şüphesiz e, çok uluslu dünya devlerinin de e, Eşler ilece girerek o pazarlarda pay alma, firma alma veya sektör alma gibi eğilimleri vardır. Çarpıcı bir örnek vereyim. Burnumuzun dibinde İsrail firması olan Teva'nın geçen yıl Amerika'ya ihracatı, salt ihracatı 7 milyar dolardır. Türkiye'nin tükettiği ilacın 11 milyar dolar olduğu yerde bunu sırf Amerika'yı bunu, bunu Türkiye'den mi yapıyor? Hayır, hayır hayır hayır, keşke Peki, öyle İsrail'den. Tek, tabii, İsrail'den tabii, anladım, tek İsrail'den. Anladım. Anladım. Şimdi e, Türkiye üretim üssü olabilir. Türkiye RGE'nin yapılacağı o beyin gücü var çünkü e, İrlanda modelinde bir merkez olabilir kurallarını. E, beyin iyi beyin gücü gerçekten var mı? Canım? Var var var. E, şuna inanın, farma sektöründe üretim RGE. Molekül bir çalışması hem üniversitelerde hem sektörde hem de dünya ile entegre olan e, ve oraya önem veren anlayışta Türkiye'de yeterinden fazla bu beyin var. Çok güzel. Var e, ama. Evet, pazarlama çok... ve satış konusundaki çok engin deneyimleri olduğunu biliyorum yöneticilerimizin <gülüyor> ama yani öbür konuda da üretim alanı da da çok güzel. Yani ben var... ben ben oraya da bir ironi var oraya döneyim Mustafa Bey. <gülüyor> Bence o bumerang gibi bir pazarlama modelidir. Eğer kastımız e, ilaç olan hekim tarafından veya eczacı tarafından sağlığa yararlı olduğu veya zararı olmadığı için bilimsel olarak tespit edilip kullanıma verilen bir ürünse bunun evet. e, bir gazete veya bir e, parfüm gibi marketlere iniyor tarzda promosyon yapılmasına ...Türkçeleştirelim, mal fazlalarına... ...şunlara, bunlara gerek olmamak... ...gerekir diye düşünüyorum. Ama Türkiye'de bu çarpıklık var. Var. Evet. Bu bence e, tabiri caizse... ...ayağı kurşun sıkmak gibi bir şey. Bakın o... ...eğri şöyle gelişiyor. Bunu... ...sektörde de arkadaşlarımı anlatamıyorum. Bir... ...orijinal molekül pazara geldiğinde... ...belli bir süreyi... ...tükettiğinde... evet işte ...patent süresini, veri imtiyazını koyuyor. Evet. O noktada eşdeğer ürün... ...ruhsat alır. Evet. Eğer bu eşdeğer ürün ruhsat alan veya Hı -hı. alanlar alan veya alan firmalar evet. Orijinal firmanın yöntemiyle reçeteye girmek ve ihtiyacı bilimsel olarak gidermek adına marketing yapsalar, ilaç tanıtımını etik yapsalar, düzgün yapsalar bu pazar hem eşdeğer hem orijinal molekül için büyüyecek kendi içinde. Böyle olmuyor. İlk veya ikinci jeneriye giren Şuradaki yöntemin dışına nasıl olsa bant içerisinde değişiklik var diye evet. fiyatını veya promosyon yaparcasına mal fazlasını öyle bir yere getiriyor ki orijinal molekülün bu rekabette yeri olmadığı için tanıtımı bırakıyor. Tanıtımı bıraktığında jenerikçinin sadece yapabildiği şey promosyonla oluyor. Ve bu pazar bu ürüne ait pazar giderek dip yaparken buradan bir başka molekül geliyor. Aptal değil e, orijinal molekül keşfedenler. Bu defa şurada dip yapmış, ucuzlamış olan bu molekül ölmüşken buradan yepyeni bir e, ekle pahalı bir ürün evet, geliyor. Fosfatını koyuyor. Evet, şimdi <gülüyor> e, bu oluyor. döngüyü, bu döngüyü evet. sanayicinin de dağıtım kanallarında, ezanelerin de görebilmesi lazım e, bu süreci. Ben e, Yunanistan'da ilginç bir örnek. Cengiz bu. Bey tabi bir ayağı da bunu çok doğrusunuz aslında bu tip e, promosyonlara kaçmadan ayakta durmak gerekir. Ama eczacının yaşayabilmesi için de o sosyal e, statüsü ve konumu gereği de e, eczacı karının bugünlerden çok daha farklı olması gerekiyor ki bu pazarlama stratejilerinden vazgeçilebilsin. kesin pek çok eczanede biliyorum ki bu mal fazlalarından aldığı avantajla ayakta duran meslektaşlarımız var Açık olabilir ama ben ifade. bunun e, yüz, yüzde doğru ifade. değildir katılırım e, ha, ama yani bu yüzde ifadeyle bir, bir çok yaygın olduğunu eczacıya düşünüyorum eczacıya bir nefes aldıran bir öğe gibi şu anda ama bir bölümüne bir bölümüne. bir bölümüne şunun için bir bölümüne eğer o ürünlerin bulunduğu lokasyon itibarıyla adet olarak fazlaca satışında elden çıkarmasında bir imkan varsa tamam. Ama alıp da rafına koyduğu bir ürüne mal fazlası alsa ne olur? Almasa ne olur? Hatta onun yani, yerine, yani stok ve şey yönetimini iyi yapmak kaydıyla. Evet, evet, haklısınız. Yani. O, öbür türlü raf zararı evet, korkunç. Evet. Onun yerine e, sanki o ürünlerin e, gerçek anlamda fiyatlarını bir yerde tutabilme adına öldürmek değil de onu yaşatabilme adına ee, ...bir anlayış olsa ki... ...bu eczacılarımızla asla ilgili değildir... ...bu tamamen o ürünü... ...pazarladığını zanneden... ...altını çizerek söylüyorum... ...firmaların sorumluluğudur... ...bence ayaklarına kurşun sıkmaktadırlar... ...yanlış yapmaktadırlar... ...çünkü e, hakikaten... ...o molekülü ete kemiğe büründürüp... ...pazara vermekle... ...yaşayacağınız süre o ürünün ömrü... ...iki veya üç yıldır... ...arkadan mutlaka başkası gelecek... ...ve onu yok edecek... ...eğer siz onu... E, Anormal tavizlerle verirseniz herkes alır bunu niye almasın? Ama verende büyük yanlış vardır o molekülü öldürme e, adına. Eşteğerleri fiyat alma konusunda ne diyorsunuz orijinaline karşı? Türkiye'deki şimdi, bu marjlar. Şimdi söyleyeyim onu. Ee, biraz önce bahsedecektik zaten. Ee, siz top attınız fiyatlandırma sistemi, referans fiyat sisteminde. Çok tartışıldı bu Avrupa'nın en ucuz beş ülkesinin en ucuzunu alma yöntemi. Ben 2004 yılındaki bu uygulama esnasında o günün rakamlarıyla 1.2 milyar dolar kararnamenin yayınlanmasıyla devletin tasarruf sağladığını biliyorum. Bu iki türlü okunabilir. Bir, ha demek ki zaten bu kadar fazla kar ediyordu bu firmalar. Bak bunu verdiler hala ayaktalar denebilir. Deniyor da. Denebilir. <gülüyor> ee, i̇ki, ya biz e, bugüne kadar şimdi devlet adına ödeyen adına söylüyorum. Bugüne kadar ama fazla para ödemişiz daha. Şimdi bunu da bak düştük hala bunu ödüyoruz veya ayaktalar denebilir. İkisi de yanlış. Neden ikisi de yanlış? Eğer bir taraftan bir taraftan rakamı tartışılan doğrusunu bulamadığımız arge giderleri araştırma geliştirme yeni molekül bulma adına dünyada tek el fiyatta olan ürüne GMP teftişi dahi yapmaksızın kapını açıp olduğu fiyattan alıp kabul, kabul edip yani. bunu incelemek veya etüt etmek ihtiyacını hissetmiyorsan şuradaki kar akümüle edebilme, fon yaratabilme noktasına göz dikmemek lazım. Ne demek istiyorum? Eğer siz... Bunu tabii burada üreten firmalar, yani yerli yabancı ayrımını yapmayalım dediniz, katılıyorum. Ee, o ...o sektör için, yerli sektör için... ...yani burada üretim yapanlar için söylüyorsunuz bunu değil tabii, mi? Tabii tabii ben şunu, ben şunu söyleyeceğim... ...biraz önce... ...yani o fon yaratan, o... ...yani burada ya, katma değerli yaratan, yaratması gereken. sistem yaratan... ...fon yaratması evet. gereken... ...neden o fona ihtiyacı var? Eğer siz salt jenerik ilaç... ...dördüncü, beşinci jenerik ilaç... ...üreterek... Hı hı. ...ayakta kalacağınızı, süreç içerisinde... ...sanayicilik yapacağınızı düşünüyorsanız aldanırsınız. Bu bir yarış... ...bu yarışın içerisinde ne var... Büyüyen pazarlarda Türkiye üretim kalite ve kapasitesiyle yer almalı. E burada ucu ucuna yettiğiniz bir bütçeyle bunu nasıl yapacaksınız? Global aktör nasıl olur? Olacak? Nasıl olacaksınız? E para kaza e kazanmasanız bu hizmeti e, yurt dışına taşımakta. Da... Mesela basit bir örnek vereyim. Herhangi bir konvansiyonel ürünün yurt dışında preklinik ve klinik çalışmalarını yapmaya kalkın 80 ila 100 milyon dolardan aşağı harcamasın. Zaten bütün harcamada budur ha. Geri kalanı o molekülün geldiği şehir efsanesidir. Evet. Ee, ve bunu da akredite edilmiş dünyaca kabul edilebilir merkezlerde olması lazım. Ee, yani bakın Türkiye'de cirosu veya e, karı itibariyle bir ürünü dahi bu hale getirebilecek kaç tane firma var? Kaç tane yerli sermayeli firma var? Yok Çok ki. ulusların evet. derdi değil onlar zaten değil. merkezde evet. yapıyorlar. Yapıyor. Onun için... E, Yanlış bir bakış açısıdır. Vay daha bunlardan iki kemer deli yer var. Onu da bir sıkalım. Sık. O insan şunu yapacaktır. Bir... Ama şunu yapmalı. Devlet bu tip e, imtiyaz demeyeyim de. Yani böyle bir e, fon oluşturacak bir noktaya getirebilmek için. E, patronların veya e, yöneticilerin bu sektördeki eğilimleri değil. Belli kuralları da getirmeli. Yani sen bu birikimi ancak şuralarda şuralarda etap etap şunları yaparak sağlatabilirim falan gibi de Yok. bir yönlendirmesi lazım değil mi? Bey, yani az önce söylüyorum. Buradaki birikimi villasına, yatına, katına harcayacak patrona da müdahale etmesi gerekiyor. Madem böyle bir birikimi yaratan Bu bir Bu müdahale Yunanistan yapmış. Ve biraz ne önce bahsettiğim <gülüyor> Yunanistan dönüşümü Gel. buradan başlamış. Şunu yapmış. Hangi isim adı altında olursa olsun, kamuya verdiğin iskonto dahil Yıl sonu itibariyle yüzde Yani bu hemen aklıma geldi diye söyledim. Yani ama bunu Uyguladığı şey... kural şu, yüzde yirmiden fazla iskonto yapamazsın demiş. Bunun içerisinde kamu iskontosu dahil. Bitti. Bunu devlet gücüyle veya regülasyonlarla yapmak durumunda kalmış. Çünkü başka türlü o da baş edememiş. Ha bütün dünyada var. Free goods dediğimiz, mal fazlası dediğimiz bütün dünyada var. Ama ben bir onkoloji preparatına mal fazlası verildiğini ilk defa Türkiye'de duruyorum. Yani ona <gülüyor> aklım ermiyor. Bunu hem o kesimin içerisinde o sektörün e, temsilinde bulunup hem de nasıl söyleyebiliyorsunuz e, masada da bunu söylüyorum. Bu bir yanlıştır. Bu yanlıştan gözünü bu büyüyen pazarlara diken, oralarda etkili aktar olabileceğini düşünen ve bu bilgi birikimine sahip olan firmaların günlük hesaplarla bu avantajı kaybetmek yerine oraya ulaşmak üzere gereğini yapmak lazım. Bunu yaparsa ümit ediyorum devletin de e, bakış açısında Hani önce evinin önünü temizleme adına evet. değişiklik olacaktır. Ben de onların yerinde otursam e ya ağlıyorsunuz bir taraftan da bu böyle der farklı düşünebilirim. Doğru. Yani onlara evet. e, böyle sektörü böyle görenlere söyleyeceğim başka bir şey yok. Programa girmeden evvel işte farklı perspektif sunmak gibi konuşmamız olmuştu. Hakikaten öyle bir perspektifi de ilaç sanayinin siyasi iktidarlara işte sağlık otoritelerine göstermesi de gerekiyor. Haklısınız. Tabi e, bu tek ayaklı oluyor. Şimdi ilacı ticari olarak e, tüketime sevk eden unsuru kaldırın veya afletin. O zaman reçetede yazılan ilacın verilmesi gerekir. Oysa bizde eczacının e, legal olarak en değiş hakkı, de evet. değiştirme hakkı var. Mesleki hakkı evet. E, siz orada reçete değişimini engellediğiniz an... Başka bir yere gidecek iş. İkisi birbirine bağlı olduğu için zaten otorite e, net göremiyor olayı. <gülüyor> net göremiyor. Net göremiyor. Evet, evet. Şimdi e, izin verirseniz benim Lütfen, bütün bu dünya ve Türkiye e, ölçeğindeki toparlamalardan sonra bazı tespitlerim var. Hem geçmiş dönemde yaşananlar hem yakın gelecekte yaşanacaklar için. Lütfen buyurun. Örnek biz e, son 66'ya düşen kararnamede evet şöyle bir pozitif ayrımcılık yaptık ve iyi de yaptık. Dedik ki Türkiye'de eş değeri olmayan referans ürünün iskontosu 23'tür. Hı hı, hı. Türkiye'de referans ürüne eşdeğer çıkarmış ve eşdeğer koda kodu almış ürünlerin kafadan %11'dir. Bandın içerisinde. Evet. Ancak ilaç fiyat kararnamesine göre fiyat alma metodolojisinde orijinalin generyi çıktığı gün referans 66'dır. 66. Bu çok anlamlı bir düşüş, çok radikal bir düşüş. 66'nın üstüne bir de e, kurum iskontosunu kuru, düşünürseniz ya, çok ya. anlamlı bir düşüş. İşte zaten onun sonucudur. İki buçuk milyar dolarlık tasarruf. Bir başka şey yaptık. Eş ve referans ürünü böyle fiyat kararnamesiyle ilişkilendirirken, 2004 yılındaki kararname çıktığında Türkiye'de 20 yıllıklar adı altında bir grup oluştu. Bu 20 yıllık ilaçlar şunlar idi. O güne kadar maliyet kar bazlı fiyatları oluşmuş ve dünyada referansı olmayan veya olan referanslarıyla da Tedavülden kalkmış. Oysa Türkiye'de kullanılan, Bunlar, katma evet. değer sağlayan, kamuya yarar sağlayan ilaçları ayrı sınıfa aldık. Ve bu son kararnameyle de bana göre doğru bir pozitif ayrımcılıktı. Perakende satış fiyatı 10 liranın altında olanlara da hiç dokunmadık. Evet. evet. Buradaki amaç Murat idi: Bu ürünler bir başka ifadeyle yaklaşık 5 liralık ürünlerdir. Yaşamalı Bunların da tedavide ama profilakside ama tedavi etmede özelliği var. Olmasa hekim reçete etmez. Bunları üretilemez, bunları piyasada bulunamaz veya satıldığında kar akümüle etmeyen bir noktada bırakırsanız bu ürünleri firmada bırakacaktır. Sektörde bırakacaktır. Bunların yerine daha pahalıları gelecek. Ve Aynen kamu bedeli daha da daha... ağır olacaktır. Ee, ancak duyumlarımız inşallah öyle olmayacaktır. Şimdi bu kesime e, göz kondu. Vay niye bu on liranın altındakilere bir şey yapmıyoruz. Biraz da oradan bir şey alalım diye. Eyvah eyvah. Alsınlar. Hiç, aldıklarının karesini verecekler. Ya. Çünkü e, onu ya. önleyemiyorlar. Bunları mutlaka söylemişsinizdir ama dikkate değer bulmuyorlar mı Sayın Celayir? Eee... Daha etkili anlatmamız lazım. Daha etkili anlatırken de biraz önce bahsettim. Evimizin önünde temizleyebilmemiz lazım. Bizim öyle bir sıkıntımız var. Şöyle özetleyeyim. Şimdi global kriz reel sektörlere yansıdı. Biz yaşadığımız ülkede gerçekten o süreçte 14 toplantı yaptık. Kamuyla 5 bakanın katıldığı 14 toplantı yaptık. Çok fırtınalı günlerdi. Çok enteresan bir deneyimdi her iki taraf içinde devlet içinde bizim işte. Için ben ilk defa e, yıldan sonra böyle bir sözünüzü unutmayın e, bu yaşadıklarınızı kitap haline getirecek misiniz ileride e, Hemen aklıma geldi sorayım. E, <gülüyor> bel, belki ilginç bir şey olur. Belki e, daha sonra. Belki daha biraz olabilir. daha biriktireyim. Peki efendim. Buyurun. Şimdi e, orada hakikaten sektörün kendi içerisindeki farklılığına rağmen bir sağ duyulu, kamunun da kavgacı değil çözüm e, arayan bir anlayışıyla açtık ve 2010, 14.6 2011, 15.6 ve 2012, 16.7 gibi ilaç harcamalarını kodladık. Milyar TL. Hmm. Bu tespiti yaparken o günün ekonomik etkileriyle Türkiye'nin e, gelecek planlamasıyla kamunun öngördüğü değerlere göre yaptık. Sevindirici bir olay ki e, 2010'un sonuna geldiğimizde bu kararları, bu rakamları aldıran bütün parametreler tuttu. Tut, tutmaktan öte, Türkiye'nin lehine, ülkenin lehine gelişti. Büyüme hızı tahminlerin üstüne çıktı. İşsizlik oranı inanılmaz bir şekilde. Evet. Hala yüksek ama azaldı düşüş ama. oranı itibariyle evet. azaldı. Bağlı olarak e, ilaç bedellerini ödemekle yükümlü olan veya kontrollü yükümlü olan Sosyal Güvenlik Kurumu'nun alabiliyorsa prim gelirleri prim artması arttı. lazım. Eee Tedaviye veya ilaca erişimde hala boşluklar doldurulmakta aile hekimliği bunlardan biri. Bir başka ifadeyle halk sağlığı için ve anayasal görevini yapan devlet veya hükümet için bunu kurgularken artık fiyat bazlı indirimlerle e, sektörün üstüne gelmemek gerekir diye düşünüyorum. Bu defa tabiri caizse zimniyata pirince giderken evdeki bulgurdan olacağız. Ne olacak onu da söyleyeyim. Hindistan'dan Çin'den... E, İlaç akımına uğrayacak Türkiye. O noktada zaten e, iki elin on parmağı kadar olan üretim sektörü e, sektör değiştirecek. Ve Türkiye referans ürünlerin iri ülke ve firmalardan jenerik ürünlerin işte Çin ve Hindistan gibi ülkelerden getirildiği kendi sanayisini katleden Katledim. bu sanayisinin gelişmesine Sadece ara dönem çözüm ürettiğini zannederek popülist bir yaklaşımla e, izin veren bir yönetimle. Bunu da tarih yazacak. Böyle bir ülke konumuna geleceğiz. Maalesef. maalesef. Önemli. Şimdi e, biraz önce anlattıklarımda ki siz de e, hakikaten süreci çok iyi bilen ve yerinde Deşlerim sorularla yapayım. bana yardımcı oluyorsunuz. Bazı unuttuklarımı da e, hatırlatarak söyleme fırsatı veriyorsunuz. Ben hep şöyle söylüyorum. İlaç endüstrisini değerlendirmek ve onunla ilgili karar almak veya regülasyon üretmek için ...filmin fragramını izlememek lazım. Fragmanlar e, bir bölümdür. Filmin tamamını izlemek lazım. Filmin tamamını izlerken de hakikaten... E, ...mümkünse... ...senaryonun içerisindeki... ...ince kıvrımlara bir bakmak lazım. Biz sadece fotoğrafa bakıyoruz... ...film şeridini unutuyoruz. İlaç endüstrisinin... ...böyle bir geçmişi var. 1928 diyorum. Dünyada yok. Avrupa'da yok. İnanın biz... ...yasayı çıkardıktan... ...36-44... 16 sene sonra şey, Avrupa'da, Avrupa'da ilaçla da, ilgili ilaç yasa, yasa çıkıyor Yani bu, bu bu enteresan bir tespit. Şimdi e, bunu böyle yapmamak lazım. Çünkü hakikaten sanayinin ulaştığı seviye yüz akıdır. Bunu ben söylemiyorum. Bunu bizzatı gidip gören, inceleyen ve onu yurt dışında muhataplarına tabiri caizse satan, e, pazarlayan e, bürokrat ve siyasiler söylüyor. Bu e, Olay iyi. Yani hakikaten iyi. Bunu e, katletmemek lazım veya önünü açmak lazım. Şimdi... E, Cengiz Bey burada e, yine devam edelim ama aile hekimliği deyince hemen aklıma geldi. E, kamuyla yaklaşık çok önemli 14-16 toplantı yaptınız söylediniz ve en sonunda da e, bu 2010-2011-2012 ile ilgili belli rakamları öngörü olarak sunulduğunu ve 2010'da tuttuğunu söylediniz. Hı hı. Şimdi birçok yerde de bu aile kimliği uygulamasına baktığınızda e, ilaç harcamalarının yükseldiği söylenir. İstanbul'da yeni başta, başlayacağı için İstanbul pazarı konusunda şu anda bir öngörü sahibi değilim ama yani bu yol yöntemin ilaç tüketimini arttırdığı noktasında bir görüş birliği en azından sağlık paydaşları içinde vardır. Şimdi böyle bir öngörü de var ise ben oradan yola çıkarak şimdi düşünüyorum. Ola ki İstanbul Pazarı Ölçeği'nde düşünelim. İlacın kutu anlamında adedi yükselecek. Bu sefer e, siyasi otoritede madem kutu başına e, ciddi bir artış var ki yıllar içine bakıldığında kutu artışımız bir hayli arttığı görülüyor. Bu sefer fiyatları iyice baskılama noktasına gitmeyecek. Gidecek. Ve, e, düşüncesi de bu. Sonra benim, ne olacak? Benim de benim de, benim de arz ettiğim e, buraya giderse yanlış yapacak çünkü yapacak. bu, çünkü bu e, yine halk sağlığı adına öngörülmüş ve maç bitmeden ortaya çıkmış bir kural. Eğer siz bana 2011 başı itibariyle Türkiye'de aile hekimliğine geçeceğim ve ilaç tüketimini arttıracağım deseydiniz. Ben böyle bir anlaşmaya varır mıydım sizinle? Demek ki bu maç bitmeden kural değiştirmektir. Onun şartlarını oturup bir daha konuşmak. Ama gerek. onu evet. o günkü rakamların içerisinden çözmek mümkün değil. Evet. Ben özetle şunu söylemek istiyorum. Buyurun. Kamu ve sanayi ve hatta bence sektör. Sektör derken hep kastım eczacı, dağıtım kanalları üreten veya ithal eden firmalar. Evet. Şöyle bir karar vermek durumunda. İçinde yaşadıkları... E şartları içinde yaşadıkları mesleki e, etikleri yitirmemek ve nesilden nesile aktarabilmek için şu kararı vermek durumundalar Türkiye sadece eşdeğer ilaç üretmek üzere kurgulanmış ve bununla yetinmesi gereken bir sektöre mi sahip olmalı yoksa yeni molekül bulan evet, RG yapabilen e, bu gelişen pazarlarda aktör olabilen şimdi bence ikincisi olmalı hükümetin de böyle düşündüğünü Zannediyorum çünkü e, özellikle yaşanılan coğrafyada e, dış politikada da bu liderlik söylemleri var. E liderlik söylem ne olmaz eylem ne olur? Sizin bugün yaşadığınız coğrafyada bu kadar gelişmiş ilaç endüstrisi olan bir ülke daha yok. O zaman bunu oralarda evet, bunu oraya taşımak varken niye e, yok edelim diye düşünüyorum. Şimdi ulaşılan teknolojik seviye dedim, bilimsel seviye dedim. Siz e, var mı dediniz? Var dedim. Var. Evet. Ee, Bizler de mutlu olduk. Var. Var. var. Ee, ama bir üzüntümü söyleyeyim. 15-16 oldu yanlış hatırlamıyorsam. Eczacılık Fakültesi e, vakıflarla vesairelerle 14'ü geçtiğini biliyorum. Ee, 16 oldu efendim evet. ama daha iki 3 tanesi de işte evet. yolda olduğunu biliyoruz. Maalesef. Eczacı e, enflasyonu var. Yeri gelmişken meslektaşlarıma özellikle e, yeni e, e, eczacı olacak genç arkadaşlara şunu söyleyeyim. Sektör çalıştırmak üzere eczacı bulamıyor. Garip bir şey. Biz ne zaman mesleğe ve diplomaya uygun iş ilanı versek eczacı talebi yok veya yok denecek kadar az. Eğer mezun olan arkadaşlarımızın tümü eczane açmak üzere hayatlarını kurguladılarsa orada da bir sıkıntı var. Çok ciddi. Ben o. de onu kongrede altına çizmiştim. Bu kadar okul ve 2011 yılı eğitim, öğretim yılına kontenjanın sayısını biliyor musunuz Cengiz Bey? Hayır. 1458 efendim. Yani, yani daha bu 2004'lerde 925 falandı. Artışı düşünebiliyor musunuz? Evet. Yani ülkenin bu kadar eczacıya ihtiyacı yok. Artı dediğiniz gibi pazarda da, pazar bölüşümü noktasında da haklı olarak mezun olan arkadaşlarımızın kafasının büyük bir bölümü eczane açmak noktasına gittiğinden de pazarda kendi içimizde de ciddi bir daralmalara neden oluyoruz. Evet maalesef. Ama bunun planın programının da yine bir e, devletten beklememiz lazım. Bu konuda duyarlı olmaları gerekiyor. Bu kadar vakıflara bu kadar e, devlet kendi eliyle de bu kadar fakülte açılmaz. Yani e, yeri gelmişken sorayım bilmediğim için bu bölümünü bilmediğim için buyur. küçücük bir soru sorayım. E, bu durumu ve bu sürecin devamında karşılaşılacak olan sorunları mutlaka meslek örgütlerimiz aktarıyordur. Aktarmakla yetiniyorlar mı yoksa bununla ilgili bir uğraş içerisindeler mi? Orada tereddütüm var. Vallahi aktarıyoruz ama uğraşının ne kadarını tepe noktasında biliyorsunuz evet. birlik nezinde ne kadar bunu iştenlikle bu konuda çalışma yapılıyor. O konuda ben de bilgi sahibi değilim ama uğraşıldığı konusunda en azından uğraşılmalı bir kez daha altını çiziyoruz. Bu çok önemli bir etmen. Hatta e, benim 96 yılındaki başkanlık dönemimde de çok dile getirmiştim. O zaman 7 tane eczacılık fakültesi vardı. Onun ikisinin öğretime devam etmesi, üçünün de işte ihtisas, yüksek ihtisas gibi o alana kayıp orada bu hizmeti ve bu eğitimi vermesi konusunda da görüş bildirdik ama... Siyasilerden bir şey çıkmamıştı. İş 16'lılara 20'lere kadar gidecek gibi gözüküyor maalesef. Peki özetliyorum son cümlemi. Sevgili başkan mi? evet mi? sohbetinizde gerçekten doyumu olmuyor. Özet alalım. Şunu söyleyeyim. <gülüyor> Keyifle bir siyasal, program yaptık. Siyasal ve ekonomik 2-3 e, yıl içerisinde çok ciddi bir süreç yaşadık. Bu bize ait e, bir çocuk değildi. E, bizim avlumuzda kapımızın önüne bırakıldı dünya e, ekonomik krizi. Ama buna rağmen... Üretebilen, istihdam sağlayan, mesleğini sürdürebilen ve mevcut gücüyle de bana göre biraz önce arz ettiğim gibi yarış atı gibi bariyerin arkasında ayaklarını böyle yarışa hazır bekleyen bir sektör var. Bu sektörün en hafif bir anlatımla önünü kesmemek lazım diye düşünüyorum. Aksi düşünce ve güncel popülist e, siyasi rant adına e, bir takım düşünce ve eylemlerinde yanlış olacağını düşünüyorum. Evet. Peki. Çok, çok teşekkür başkanım. ediyorum. Sağ çok teşekkür ediyoruz. Keyifli bir sohbet oldu. Ee, aradaki şarkımızda olduğu gibi niye geciktik bir araya gelemedik? Ee, i̇lk fırsatta yeni programlarda görüşmek dileği. Memnuniyetle şerefliyorum. Di evet, evet. Dileğim bu sektör içindeki tüm baydaşların e, ortak aklı bularak. Hem sanayi ayağı hem dağıtım e, alanı hem de eczacılarımızın e, alanı olan eczane bazında da e, çok fazla bir şey istemiyoruz ama... ...hak ettiğimiz değerde de bir e, hizmetin içinde olmayı arzuluyoruz. Dilerim bunu hep beraber önümüz, önümüzdeki günlerde de paylaşırız. Tamamen e, iyi niyetlerinize, dileklerinize katılıyorum. Tekrar. Denersek başarırız. Peki efendim. Tekrar teşekkür ediyoruz. Sevgili dinleyenler, bir ay sonra tekrar görüşmek üzere. Esen kalın efendim. Ayda bir. Hazırlayan ve sunan Eczacı Mustafa Turunç.